قو ذو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى biz en son geçen dersimizde son dersimizde hatırlıyorsanız demiştik ki biz usul usul fıkıh derslerimizde bu haftadan sonra hüküm Hakim ve mahkum meselesini işleyeceğiz. Hüküm, hakim ve mahkum meselesini işleyeceğiz. Aslında dedik bizim ilerleyen derslerimizdeki temel konumuz hüküm meselesidir. Verin mi? Niye? Çünkü demişti ki İmam el-Amriti bizzat demişti ki: "El-hukmu vacibun ve el-hukmu vacibun ve wa mendubun ve ma ubihha ve el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 والمكروه مع ما حرمه والحكم حكم واجبن واجبdir ve mendubun ve mendubtur ve ve o şeydir ki ubiha mubah kılınandır ve makruhu ve makruhtur ma ma haruma haram kılınan ile beraber buradaki manası nedir ma'dır değil mi şiirin zaruretinden dolayı ma ma haruma demiştir <im h -ma haruma>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 Allah Celle, diyor ki inna enzelna ileykel kitabe li tahkuma beyne en Biz sana bu kitabı senin üzerine indirdi ki insanların arasında hak ile hükmedesin diye. Burada li tahkumenin manası nedir? Yani li tah diye beyne en nas. İnsanların arasında ne yapasın? Hükmedesin, onların arasında kaza görevini yerine getiresin. Yani kadılık yapasın manasındadır. Yine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 Hüküm dedikleri zaman neyi kastetmişler demişler? İsbatu'l-emri li-emrin veya isbatu'l-emrin li-emrin veya nefihi anhu. Bir şeyi bir şeye ispat etmek ve bir şeyi bir şeyden nefyetmek hüküm budur demişler. Yani lügavilerin yanında, lügatçıların yanında hükmün manası budur. Mesela mantıkçılar demişler ki idraku vuku'in nisbeti ev ademi. Bir şeyin nisbetinin vaki oluşunu veyahut da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 E, fukahanın yanında, işte şari'in hitabının medlulu olan, namazın vacip oluşu, hüküm onların ıslahında budur. Fukahanın yanında ise, usul fıkhıçıların yanında ise, estağfurullah. Geçen dersimizde zikret gibi, حِطَابُ اللّٰهِ bi بِفِعْلِ الْمُكَلَّف۪ينَ بِلْ اِقْتِضَاءِ اَوْ اِلْتَخ۪يرِ اَوْ اِلْوَضَع۪ي Mükelleflerin fiiline muteallik olan Allah'ın hitabıdır.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 Ne demektir? Bu şudur. وَاَقِيمُ السَّلَاتَ'e örnek verdik ya namazı kılınız. وَاَقِيمُ السَّلَاتَ nedir? Allah'ın kelamıdır. Öyle mi? Yani şari'in hitabıdır. Allah Azze ve Celle'nin hitabıdır. Usulü fıkhışlara göre اَقِيمُ السَّلَاتٍ bizzat kendisi hükümdür. Usulü fıkhışlara göre اَقِيمُ السَّلَاتٍ bizzat kendisi hükümdür. Fukahaya göre ise اَقِيمُ السَّلَات'tan çıkan namazın vacip olmasıdır hüküm. Tamam? Yani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 Onu bilmesi lazım ki doğru tasavvur edebilsin, doğru tasdik edebilsin, doğru mana, doğru anlam verebilsin. Tamam mı? İnşallah. Şimdi o zaman bizi ilgilendiren şey dedik. Usulcülerin yanındaki neyidir? Usulcülerin yanındaki manasıdır. Öyleyse usulcülerin yanındaki manasını zikredelim. Daha sonra e, tek tek kelime kelime açıklayalım. Niye? Taki tanımımıza e, bazı kelimeleri alimler niye seçmiş diyebiliriz. Neleri tanıma dahil etmiş bu kelimelerle? Neleri de tanımın dışına çıkarmış onu görelim diye. Dedi ki خِطَابُ اللّٰهِ Birinci kaydımız neydi? Tanımda خِطَابُ اللّٰهِ المتعلق بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ او التَّخِيرِ او الْوَضَعِ Değil mi? Birincisi neydi? خِطَابُ اللّٰهِ nedir? Hitap şu demektir. Hitaptan kastımız. قول يَفْهَمُ مِنْهُ مَنْ سَمِعَهُ شَيْئًا مُف۪يدًا مُطْلَقًا Sözdür. يَفْهَمُ مِنْهُ ondan anlar مَنْ سَمِعَهُ onu işittiği zaman yani onu işiten ondan anlar شَيْئًا مُف۪يدًا faydalı olan bir şey anlar. Yani mesela diyelim ki ben sana otur dediğimde şimdi ben sana hitap ettim.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 dinleyenin de hitabı anlıyor olması. Değil mi? Neyi çıkardık? Anlaşılmayan şey. Mesela ben hmm desem bu hitap değildir. Çünkü bundan bir şey anlaşılmıyor. Hitap değildir. Hâkeza ben otur desem ama karşındaki deli olsa veya karşındaki çocuk olsa veya karşındaki uyuyor olsa veya karşındaki ve benzeri bu lugatı bilmeyen biri olsa bu hitabın ne olmuş olduğu buna muhatap olmadı. Neden? Çünkü anlamıyor. Allahi dediğimiz zaman hitabullahi, hitabı kime izafe ettik? Allah azze ve izafe ettik. Öyleyse Allah azze ve dışındakileri çıkardık. Mesela insanların hitabı, cinlerin hitabı vs. vs. Bunların hepsini ne yapmış olduk çıkardık. Demek ki mükellefin kendisiyle mükellef olduğu hitab kimin hitabıdır? Allah azze ve celle'nin hitabıdır. Peki bunun delili nedir? Bunun delili şudur.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 Hakkında nasıl olmayanı, nasıl olana ortak illetten dolayı ölçüp biçip kıyas etmektir. Nasıl olacak peki dediğimizde? Diyeceğiz alimler bunu iki şekilde çözmeye çalışmışlar. Birinci grup alim demiş ki gelin bu tanımı değiştirelim. ''Hitâbu şer'i'' diyelim, öyle mi? Yani şeriatın hitabı, şeriatın hitabı dediğimizde Allah Azze de kapsar, Rasûlü de kapsar, icmayı da kapsar, kıyası da kapsar. İkinci bir grup alim demiş demişler ki yok. Yani bu tanım çok açıktır. Çünkü resulün hitabı Allah'ın hitabıdır zaten. Öyle mi? Rasul bize bir şey emretmişse veya Rasul bize bir şey nehyetmişse Rasul bunu kendi kafasından mı yapıyor? Değil. Ve ma anil heva in huwa illa yuha. O resulün söylediği vahiden başka bir şey değildir. O kendi hevasından ne yapmaz? O kendi hevasından konuşmaz. Allah da özeldir. Velau taqawwala aleyna ba'dül akavil.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 Şeriat'a dayanmayan veya şeriat'ın koyduğu kaide ve kurallara uymayan icma ve kıyas zaten ne değildir? Bağlayıcı değildir. Sadece birer iddiadır. Ama bu şekil olduğu zaman bu da zaten şeriat'ta dayanağını şeriat'tan aldığı için bu da bir nevi Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Hitabı olmuş olur. Evet Sonra biz dedi ki El-mutealliku Muteallik olan Allah'ın Muteallik olan hitabıdır. Neye müteallik olan hitabıdır? fiil-i mukellefin veyau ta bi af'al-i mukellefin fiillerine mutalliq olan hitabıdır. Burada mutalliqten kasıt nedir? Yani murtebit olan hitabıdır. Allahu ze vecelle'nin olan yani biz insanların fiillerine taalluq eden, fiilleriyle irtibatlı olan neyidir? Hitabıdır. Tamam? Mutalliqten kasdımız nedir? Yani irtibittir, bağlantılıdır.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 Çare'in hitabıdır veya Allah'ın hitabıdır. Peki diyeceksiniz mükellefin sözü, peki mükellefin niyeti, peki mükellefin ee, içinden geçirdikleri mesela yapmak istedikleri falan bunlara muteallik değil midir Allah'ın hitabı? Yani biz hani diyoruz ya oğlu mükelleftir. Mesela bu ermiş bir insan mükelleftir. Bu tanımın zahirine göre yani fiil kelimesinin zahirini aldığımızda o zaman şöyle bir mana çıkıyor ortaya sadece fiillerimizde mükellefiz.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 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. Allahu Teala diyor ki ve böylece biz her peygambere insanlardan ve cinlerden düşmanlar kıldık. Yani ne demektir bu? Her peygambere mutlaka insi ve cinni düşmanları vardır. Ne yapıyorlar peki bu düşmanlar? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruf al-qawli Onların bazısı, bazısına Süslü sözü vahyediyorlar. Zuhru fel qavri sözün süslü olanını vahyediyorlar aldatmaca olarak. Yani birbirlerini aldatmak için, harama teşvik etmek için mesela haramı işle, kötülük yap demiyorlar. Bunu süslü sözlerle birbirlerine vahyediyorlar. Bak burada yapılan işlem nedir? Söz söylemektir değil mi? Ama Allah ne diyor? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Senin Rabbin dileseydi مَا فَعَلُوهُ Onu yapamazlardı. مَا فَعَلُوهُ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 eteyem mudarbatani darbe'n il vecih ve darbe'n el kefayn ila dedik teyem iki darbedir bir darbe insanların el içindir bir darbe bir darbe yüz içindir bir darbe de elden ta el kadar yani dirseklere kadar yapmaktır değil mi biz dedik ama bu hadis nedir bu hadis zayıftır dedik peki bunun aslı nedir niye ibn izzi bu hadiste olduğu için dedik zayıftır eğer hatırlıyorsanız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 Hem kitapta vardır, hem de sünnette vardır. Hem lügatta, hem kitapta, hem de sünnette vardır. Nedir mesela lügatta? Peygamber ile sahabe, hani Medine'ye hicret ettikleri zaman mescidi bina ediyorlar ya. Peygamber mescidi bina ettikleri zaman hani hatırlıyorsanız, o da onlarla beraber çalışıyordu. Yani onlara yardımcı oluyordu aleyhissalatü vesselam. Orada sahabenin biri peygamberin çalıştığını görünce ki onlar biliyorsunuz lügatın ehlidir. ve lügat konusunda söylemiş oldukları sözler de geçerlidir. Diyor ki: "Le inqa'adna wan-nabiyyu ya'malu lızaaka minna'l fi'lu'l mudallilu." Bazı şeylerde ise rivayetlerde "lızaaka minna'l 'amalu'l mudallilu." "Le inqa'adna wan-nabiyyu ya'malu." Şayet Rasul çalıştığı halde biz oturur otursak, yani yerimizde otursak, o görüyoruz o da mescitte çalışıyor.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 Ve ehli kitap, insanlar haram işliyorlardı, insanlar haram işliyorlardı ve onların ee, alimleri önde gelenleri onları uyarmıyorlardı. Allah onların uyarmamasını Kur'an-ı Kerim'de kınıyor, eleştiriyor. Ne diyor? Diyor, لَوْ لَا an الرَّبَّانِيُّونَ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الصُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 Öyleyse kitap terke de fiil manasını ne yapıyor? Yüklüyor. Yine mesela diyelim Allah Ze ve Celle diyor ayet-i kerimede e, billah, e, şey ayet-i kerimen Arapçasının başa aklıma gelmiyor da. Ha l'u'nallazina kafaru min bani israila ala lisan dauda wa isabni maryama zalike bima asawa kano ya'tadu kanu la yatanahavuna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yafalun yani kanu la yatanahavuna an munkarin fa'aluhu onlar yaptıkları münkerlerden birbirlerini nehyetmezlerdi öyle mi onların yaptığı fiil ne kötü bir fiildir diyor allah bakın normalde adamlar bir şey yapmamış ne yapmışlar terk etmişler ama şeriat bu terk isimlendirmiş fiil. Açık bir şekilde fiil diye isimlendirmiş. Evet Böyle olunca e, usül ulemasından bazısı ki sayıh olan da budur zaten. Demişler ki biz şari'in mükellefin fiiline tealluk eden hitabıdır dediğimiz zaman kastettiğimiz manalardan bir tanesi de nedir? Kastettiğimiz manalardan bir tanesi de budur. Yani açı, söz, şey, sarih fiil.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 hitabullahi el-mutealliku bi-fi'li veya bi-ef'ali l-mükellefine dediğimizde alimlerin kastettiği şey nedir? Dört şeydir. Tamam? Bir, mükellefin sarih sözleri, sarih fiilleri, terkleri ve niyetleridir. Yani azmetmiş olduğu niyetleridir. İnşallah burayı anlayalım. Ee, şimdi, bil-iqtidai yani talep ile ev-i-takhiri veya onu serbest bırakmak ise او بِلْوَضَعِ وَيَهُوْطَ Onu yapmak ile وَيَهُطَ Bir şeyi bir şeye sebep mani veya engel kılmak ile şari'in, mükelleflerin fiillerine taalluk eden hitabıdır. Şimdi bunu biraz açalım. Bu kısmını. Tamam. Mesela Allah bizden ya bir şey yapmamızı ister veyahut bir şeyi yapmamamızı ister. Öyle değil mi? Talep budur. Yani emir. Ya yapın der veyahut yapmayın der. Tamam.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 Senin gölgede gidip oturman senin için mübahtır. İstiyorsan yap, istiyorsan yapma. Allah Azze ve Celle seni ne yapmıştır? Seni bunda muhayyer bırakmıştır. İşte şari'in senin fiillerine, sözlerine, terklerine, niyetlerine hitabının taalluk edişi budur işte. Bil iktidai ya senden bir şey talep eder ya seni nehyeder. Bu talebi ya kesin bir dilledir veya da kesin bir dille değildir. Bu nehiye kesin bir dilledir veya kesin, dille kesin, kesin bir dille değildir. Veya seni bir şeyde muhayyer bırakır.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 aḳim salata liduluki eşşems liduluki şemsi namazı güneşin meyil etmesine kastettiği burada neydi? öğle namazıydı. Güzel. Yine Cibril hadisini fıkıhta hep beraber görmüştük değil mi? Resulullah'a gelip ee, şeyi öğrettiği vakitleri öğrettiği hadisi. Ve حصل. bak burada Allah ne kıldı? Güneşin meyil etmesini namazının girmesine sebep kıldı. Buna ne diyorduk? Vadaî ahkam diyorduk değil mi? Vadaî ahkam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 قبل لايون المندج öyle değil mi? Vesaire. O zaman biz buradan ne anladık? İşte şer'ain bizim eee fiillerimize taalluk eden. Feyilden kastımız dört şeydi zaten. Taalluk ediş şöyle budur. Yani talep veya takhir. Öyle mi? İhtida bil ihtidai veya takhiri. İhtidadan kastımız neydi? Vacipti, haramdı, mekruhtu bile, müstehaptı yani sünnet. Takhir'den kastımız ise mübah. İşte bu kısım, yani bu beş kısma ne diyoruz? Ahkam, et teklifiye, el şer'iye diyoruz. Niye? Çünkü Allah bizi bunlarla mükellef kılmıştır. Vada'i neyi kastediyoruz? Ahkam, et vada'iye, el şer'iye. Şer'i vada'i ahkamı kastediyoruz. Niye buna vada'i diyoruz? Çünkü şari bunu bu şekilde vada etmiştir, koymuştur. Yani mesela burada teklif söz konusu değildir değil mi? Yani öğle namazının, vaktinin,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 O da neydi? O 5 tane hükümdü Yani vacip, ha, haram, mekruh, müstehab bir de mübah. İkincisi ise vada'i ahkam, el vada'iyya, el şer'iya. Şer'i ve vada'i ahkam. Vada'i ahkamdan kastımız ne? Bir şeyin bir şeye sebep, bir şeyin bir şeye mani, bir şeyin bir şeye şart veya sıhhat ve fesad. Tamam? Kastettiğimiz şey neydi? Kastettiğimiz şey buydu. Evet. Şimdi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 Senin kudretin olsa olmasa Allah Güneş'in batıya meyletmesini, öğle namazının vaktinin girmesine sebep kılmış. Bitti. Tamam Ama bazı şeyler vardır senin kudretindedir. Mesela ne gibi? Senin hırsızlık yapman elinin kesilmesine bir sebeptir. Öyle değil mi? Hırsızlık yapmanın el kesilmeye sebep olmasını kim kılmıştır, veda etmiştir, koymuştur? Allah. Sen hırsızlık yapmasan elin kesilir. Elin kesilmez. Ama hırsızlık yaparsan, Elin bak bu senin kudretindedir. Demek ki şera'i ve teklifi ahkamın hepsi mükellefin kudreti ile alakalıdır. Kudretten kasıtımız nedir? İki şeydir. Bir, anlamaya kadir olması, iki, onu yerine getirmeye kadir olması. Ama vada'i ahkamda böyle değildir. Vada'i ahkamda bazıları vardır mükellefin kudretindedir, bazıları vardır mükellefin kudretinde değildir. Evet, Burada son bir şey söyleyelim, İnşallah konumuzu da kapatalım. Zaten vaktimizde fazlasıyla doldurduk. Diyor ki, şimdi şeyh emriyeti bize dedi ki, nazmın başında dedi ki وَالْحُكْمُ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ وَمَا اُب۪يحَا وَالْمَكْرُوْهُ مَعْ مَا حَرُمَا مَعَى الصَّح۪يحِ مُطْلَقًا وَالْفَاسِدِ مِنْ عَاقِدٍ هَذَانِ اَوْ مِنْ عَابِدٍ Tamam. Ne demek manası? Şunu söylüyor. amr idi. Diyor ki hüküm vaciptir, menduptur, mübahtır, mekruhtur, haramdır, sahih ve fasittir. Ma'a sahih mutlaken, mutlak olarak sahih'le beraber ve fasit ve fasit'le beraber min aqidin yani akdeden hani muamelatta bulunan ev min abidin. Hazani ev min abidin veya ibadet eden adamın ibadetlerinin sahih veya fasit olması ve muameleat yapan, alışveriş yapan, nikah yapan bir adamın e, alışverişinin, nikahının vesaire sahih veya fasit olması da hükümdür dedi. Bu nedir? Bu yanlıştır. Ve alimler Ebreti bunu niye söyledi? Bu Ebreti'nin görüşü olduğundan dolayı değil. Çünkü İmam Ebu'l-Cüveyni metnin temelinde ne demiş? El-Ahkamu 7atun. Ahkam yedidir demiştir ve bu sınıfları saymıştır. Neyi saymıştır? Vacip, mendub, haram mekruh, mübah, sahih ve fasit Yedi kısım. Alimler bu konuda İmam Cüveyni'yi eleştirmiştir. Demişlerdir, hayır. Ahkam-i teklifiyenin kısımları beştir. Sıhhat ve fesat, fesat ahkam-i vadaiyyedendir, ahkam-i teklifiyeden değildir. Hatta bazı alimler bu konuda İmam Cüveyni'nin tek kaldığını söylüyor. Bazı alimler ise İmam Cüveyni'nin diğer kitaplarında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 Ahkam-i vadaiyyeyi ise sebep, şart, mani' sahhat ve fesat diye ayırmışlar. Tamam? Ondan dolayı bu nedir? Bu eğer İmam Cüveyni bunu kastetmişse yani sahih ve fasidi teklifi ahkama dahil etmeyi kastetmişse bu yanlıştır, eleştirilir. Ama yok özel bir kastı varsa o zaman zaten söyleyecek bir şey yoktur. Tamam? İnşallah burada duralım ve yarın artık Şer'ai ve teklifi ahkamın tafsilatına girelim. Vacip nedir? Haram nedir? Mekruh nedir? Mendub nedir? Artık bunlara gireceğiz inşallah ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.